Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve bereketü Cumanız ve bayramınız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri e, nasip etti iki güzel mübarek mutlu günün feyiz ve bereketi çakıştı üst üste geldi. Ben daima e, latife olduğu söylerim sanki efendim koyu tatlılı ekmek kadayıfı üstüne halis kaymak konulmuş gibi efendim katmerli güzel oldu. Allahu Teala Hazretleri bu güzel günlerin manevi ikramlarından, feyizlerinden, rahmetlerinden, nimetlerinden hepinizi istifade ettirsin. hisseya eylesin, hissedar eylesin ve hepinizi dünya ve ahirette mutlu eylesin. Her gününüz bayram olsun. Ömrünüzün sonuna kadar böyle güzel geçsin günleriniz. Asıl ahirette Allahü Teala Hazretleri'nin huzuruna varıldığı zaman Allahu Teala Hazretleri orada o muamele eylesin. Bizi sevdiği, razı olduğu kulları e, süeda kulları, sayyid kulları zümresinden eleyip e, cennet ile cemaliyle ile müşerref eylesin sizleri, bizleri. As asıl bayram insanın tabi ahirette e, o hale erişmesi, o sonucu alması, femelcü riha anin nari ve udkhilal cennet fakat pals ve mel hayatü dunya illa metaul gurur. Dünya hayatı aldatıcı bir efendim varlık. Ee, gelip geçici, elde kalmıyor, kimseye kalmıyor dünya. Efendim asıl efendim kim cehennemden paçayı kurtarır, yakayı kurtarır ve efendim cennete dahil edilir, dahil edilecek insanların arasına girebilirse işte asıl teveccüh felahı bulmuş, kazanmış olan, işi başarmış, bitirmiş olan odur. Sonuç o. Eğer yarın hak divanında belli olur, kimin yani e, nasıl insan olduğu, mutlu mu, mutsuz ve mu, iyi mi, kötü mü, yüksek mi, alçak mı olduğu yarın e, görgüden muhammededen belli olacağı için daima onu düşünüyoruz, ebedi mutluluğu düşünüyoruz ve bayram derken de ebedi bayramı Allah'ın rahmetine erip cennetine girme gününü düşünüyoruz. Bu duygularla size en derin anlamıyla İki türlü anlamıyla, maddi ve manevi anlamıyla bayramlar temenni ediyoruz. Hem bu dünyada Allah bayram ettirsin, hem de ahirette efendim oruç tuttunuz, namazlar kıldınız, dinin güzelliklerini sezdiniz, yaşadınız güzel deruni, eskilahuti ilahi duygular efendim e, içinde yüzdünüz Ramazan boyunca rahmet deryasına daldınız yıkandınız kalpleriniz pırıl pırıl nurlandı Allah Teala Hazretleri size mükafat olarak efendim bayram ihsan etti işte o bayram bayram içindesiniz ve bir de haftanın bayramı olan cuma ilgisi üst üste geldi kat kat nurun ala nur efendim fazlun ala, fazl nimetin ala niyeme Efendim lütfun ala lütuf oldu. Ne mutlu. Allah lütfunu böyle her zaman kat kat katmerli eylesin. Dehir kelimesini bilirsiniz. Dehir zaman demek. Efendim e, salmut dehir diye bir e, e, söz var. Din kitaplarımızda. Salmut dehir demek zaman orucu. Yani tüm zamanları oruçlu geçirmek. Bazı insanlar hani diyebilir ki hani Ramazan güzel. Veyahut oruç tutmak sevaplı. Allah oruç tutunca büyük mükafatlar veriyor. Sabredenin mükafatı bir gayri hesap geliyor. Onun için bütün her zamanımı oruçlu tutayım. Her zaman oruç tut, tut, tutmak isteyen bir insan yani dehir düşünmüş oluyor. Bütün dehri zamanı, yaşadığı zamanı oruçla geçirecek gündüzlerini. Bu makbul değil dinimizde. Çünkü oruç sabır ibadeti. İnsan yemeğe alışmışken Su hakkı iken yaşamak için, yemek hakkı iken, evlilik hakkı iken oruçta bu haklarından sabır ediyor. Kendisini alıkoyuyor, tutuyor, iradesini kuvvetlendiriyor. Yani su içmiyor. Susadığı halde, çok susadığı halde, dudakları çatladığı halde, ağzı kuruduğu halde su içmiyor. Karnı boşaldığı halde, zil çaldığı halde, canı istediği halde yemek yemiyor. Neden? Yani çok kuvvetli duygularını engellemeyi öğreniyor. Oruçtaki Efendim amaç neydi? Bir insan niçin oruç tutuyor? لَاَلَّكُمْ اَتَّقُونَ ta ki Takva ehli kullar olasınız. Ta ki Allah'tan korkasınız, sakınasınız diye Allah orucu bize bu sebeple farz kıldığını ayet-i de bildirmiş. Oruçtan amaç takva. Yani takva ehli kul olmak. Onun için ben latife yapıyorum. Ee, diyorum ki bak Ramazan e, ne ayıdır? Derviş ayıdır, tasavvuf ayıdır. Sofi ayıdır. Neden? Takvayı emrediyor. Ee, takvayı amaçlıyor. Yani e, tam derviş olmak nasıl mümkün olacaksa onu sağlayacak bir emir. Ee, şimdi sabır olduğu için insana alışması lazım yemek yemeye. Zaten vücudunun ihtiyacıdır. Ama her gün oruç tutmaya alışırsa vücut bunu kabul eder. Kendisini ona göre ayarlar. O zaman her gün oruç tutmak zor gelmez. Ramazanın başında ilk günlerde zor geliyordu oruçta, sonra zor gelmemeye başladı diyenleri duymuşsunuzdur. İnsan alıştı mı artık zor gelmez. Ummadı mı, yani bugün yemek yenmeyecek nasıl olsa iftara kadar, canı yemeği hatırlayıp da istemez. O zaman sabır diye bir şey kalmıyor. Yani istek olmuyor ki onun engellenmesi için bir sabır olsun. Bu, bu bakımdan bütün seneyi oruçlu tutmak uygun görülmemiş. Nasıl olacak? En çok tuta, tutsa tutsa bir insan Davut Aleyhisselam'ın oruç gibi oruç tutabilir. O nasıl tutarmış mübarek? Davut Aleyhisselam Efendim bir gün oruç tutarmış, bir gün tutmazmış. Yani demek ki senenin yarısı böylece oruçlu geçmiş oluyor. Tabi oruç tutmadığı zaman yemek yemeğe alışmış oluyor. Oruç tuttuğu zaman tam yemek isterken o gün oruç tutmuş oluyor. Bu tabi, tabi amacına uygun. Bu da savmı Davudi. Davut Aleyhisselam'ın tarzında oruç derler. Böyle olabilir. Çok oruç aşıklısı olanlar savmı de dehir tutmazlar. Efendim, savmı tutarlar. Bir gün tutup, bir gün tutmayıp bir gün tutup, bir gün tutmayıp böylece efendim o sevapları kazanabilirler. Ama e, savmı dehir gibi bütün zamanını oruçlu geçiriyormuş gibi sevap kazanmanın bir yolu bir kapısı da var. Kestirme yolu var. Yani Yolun bir efendim bilinen uzun asfalt yolu vardır. Bir de şöyle kestirmeden ara yoldan yine aynı yere insan çarçabuk çıkıverir. Kestirme yolu var. O kestirme yolu nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ee, buyurmuş ki rivayet eden kim? Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz kimdi? İstanbul'umuzun başının tacı medarı iftiharı Mimar Peygamberi, Eyüp Sultan semtinin efendim o deniz kenarındaki o mübarek camide efendim kabri bulunur halifemiz Ebubeyd el-Esari Ebu El Hazretleri. Hepimizin rehberi, önderi. Çünkü e, ashab-ı kiram peygamber Efendimiz'in ashabı hangi beldede vefat etmişlerse o beldenin kıyamet gününde önderi olacak. Mahşere onlarla beraber Onları arkasına toplayıp götürecek. E bizim, biz de İstanbullu e, olduğumuza göre dinleyicilerimizin büyük bir kısmı onların önünde gidecek. Peygamber Efendimiz'e onları kavuşturacak olan Mahşer günü bayrak elinde Nihmandar peygamberi, savaşlara da katılmış zaten. İstanbul'da fede etmeye gelmiş de burada vefat etmiş. Ebu Eyyubel Ensari Efendimiz e, Medine'de Peygamber Efendimizi evinde e, Mescid-i Nebevi inşa edilinceye kadar Üst katta misafir eden Efendim e, Şey e, Nihman Darı Peygamberimizin yani e, evinde ağırlamış olan ev sahipliği yapmak şerefine ermiş olan sahabi hafız kurra hafız Efendim kuvvetli hafız e, Medine Münevre camiinin Peygamber Efendimizden sonra imamlık şerefi kendisine Efendim gelmiş orada imamlık yapmış sonra Medine'de valilik yapmış. Sonra birçok güzel hizmetler, vahiy katipliği yapmış Peygamber Efendimiz'in yanında. Kendisine vahiy geldiği zaman efendim, onları kağıtlara yazan vahiy katiplerinden birisi Ebu el Ensari Hazretleri radıyallahu anh. Allah şefaatine erdirsin, cennette buluştursun, sancak çekip de yürürken mahşer günü arkasından Resulullah Efendimiz yanına onunla varalım inşallah. Evet, e, Ebu el Ensari radıyallahu anh. Efendimiz'den e, rivayet edilmiş ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki men Ramazan ramadâne ve etba'ahu sitten min şevval kâneke sıyâmı e, kim Ramazan'ı tutarsa sonra da ona şevvalden altı eklerse sanki e, sıyâmı gehir gibi olur Şimdi biz Ramazan'ı tuttuk. Allah kabul eylesin. Sizler tuttunuz. Ramazan tamam. Ramazan'ı tuttuktan sonra buna şevvalden altı eklerse diyor. Şevval Ramazan'dan sonraki ay. Bayram şevvalin ilk günleri. Ramazan'daki, Ramazan'dan sonra gelen arabi ayın adı şevval. Şimdi bu ay içinde altı eklerse yani altı gün oruç tutarsa ne olur? Kâhine kez siyami dehir. Sanki bütün sene, bütün zamanı hep oruçlu tutmuş gibi olur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek bu da efendim bütün seneyi oruçlu tutmuş olmanın e, siyami dehir gibi olmanın kestirme yolu. Öyle yapmıyor ama Ramazan'ı tutuyor. 6 günde şevvaliden tutuyor. 30 gün Ramazan. 6 günde o. 36 gün. Efendim 10 misli olunca ne olur? 36'nın 10 misli 360'e de Niye 10 misli diyorum? Çünkü Allah indinde yapılan ibadetlerin, iyiliklerin mükafatı en aşağı 1'e 10'dur. El hasenetü bi aşri emsaliha. Yapılan iyiliğin mükafatı en aşağı 10 mislidir. Daha fazla olabilir, daha fazla olabilir, daha fazla olabilir. Hesaba sığmayacak kadar da çoğa doğru gidebilir bu. Demek ki 36'ya bir sıfır koyarsak 10 misli 360 ediyor. 360 de bir sene ediyor. Hameri sene 354 gündür fazlasıyla tamamlıyor. Demek ki İslam'ın her emri tutarlı. Nereden baksan tamam oluyor. Tabii bu hadisi şeriften bizim anladığımız efendim e, nedir? Çıkartacağımız ders nedir? Bu bayram günleri geçtikten sonra biz yine niyetleneceğiz. altı gün oruç daha tutacağız. Acaba bu altı gün orucu? Efendim peş peşe mi tutalım? Parça parça, terakende mi tutalım? Toptan mı tutalım, terakende mi tutalım? Diye. efendim birisi merak eder, aklına böyle bir soru gelir. Sorar. Serbest. isterse peş peşe, toptan hepsini bir arada tutar. Şevval'in bu altı gün orucunu isteyen isteyen de efendim mesela pazartesi perşembe, pazartesi perşembe, pazartesi perşembe olarak tutar ya da efendim Ayın ortasında 13, 14, 15'i var Efendim, eyyamı biz diyoruz Ayın ortasındaki günlere arabi ayların, Kameri ayların ortası yani mehtaplı günlerin bir öncesi gecesine, bir sonraki gecesine eyyamı biz diyoruz o günleri tutar, böylece o sevabı öyle de alabilir. Hangi sevabı alır? Hem Şeval'in altı gün orucun tutma sevabı alır. Hem de ayamı bir orucu tutmak diye zaten sevaplı bir şey var. Efendim o günlerde oruç tutmak da sevap, onun e, sevabını alır. Ya da pazartesi-perşembe oruçlarını tutmak sevap, onun sevabını alır. Doğrudul <gülüyor> amalu yamel ve cumiç ve o hep bu en yüreğe ameli ve ene saim. Efendimiz pazartesi-perşembe oruç tutmayı tavsiye buyurmuş e, ashabına sebep olarak da e, açıklama olarak da buyurmuş ki pazartesi, perşembe günleri kulların amelleri dergahı, gizlete sunulur. kulların böyle yaptı yarabbi diye efendim ben oruçluyken amellerim arz edilmesini, oruçlu olduğumun da arz edilmesini yani e, Allah'a e, amellerim arz edilirken oruçlu bu kulun yarabbi denmesini seviyorum da ondan o günlerde tutuyorum diyor. Tabii. Efendim, onun için istersen insan şevvalin orucunu böyle bir pazartesi perşembeleri tutarak yapar. Şeyin efendim, ı Biz'in hadisi şerifini de okuyalım. Ee, yine bu Hüreyre radıyallahu anh buyuruyor ki bir e, Buhari ve bir müştereken rivayet ettiği hadisi şerifte Kale evsani halili sallallahu aleyhi ve sellem iselasin is ve Seraffeeti Eyamin müküşeer verekatayı duha ve en kable en enam benim çok samimi candan dostum sevgilim Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Efendim buyurdu ki bana üç şeyi tavsiye buyurdu bir her arabi aydan üç gün oruç tutmayı bir iki efendim, e, her günün sabahında iki rekat e, faziletli nafile namaz kılmayı, duha namazı kılmayı, üç, yatmadan evvel vitir namazını kılmayı sıkı sıkı tavsiye etti, buyuruyor. Şimdi, buradan da anlaşılıyor ki, efendim, e, bu e, her ay Peygamber Efendimiz oruç tutmayı tavsiye ederdi Bu nereye götürür? Her ay üç gün e, üçün önüne bir sıfır koyarsak otuz eder on misli o da savımı denir demek olur yani her ay üç gün oruç tuttu mu bir insan bütün sene oruç tutmuş gibi gene efendim sevap alır hasılı Allah'ın emirlerini Resulullah Efendimizin sünnetini bir insan uygularsa bütün ömrü ibadetle geçmiş gibi sevap kazanıyor mesela abdestli oluyor iki rekat namaz kılıyor abdestli yatıp uyuyor e uyuyor, sabah namazına kalkıyor ya yani teheccüd namazına kalkacak, efendim uyuyor, uykusu bir de ibadete yazılıyor. Niçin? Abdestli yazdığı için. Peygamber Efendimiz bildirmiş, demek ki abdesti de, abdesti olması dolayısıyla uykusu da ibadete yazılıyor. Üç gün oruç tutuyor, efendim bir ay tutmuş gibi sevap alıyor. Her ay üç gün tutunca, efendim böylece e, bütün seneyi, e, 12 çarpı 3... 36. 10 fazlasıyla 360. Sanki aritmetik e, hesap dersi yapıyormuş gibi gayet rahat e, anlaşılıyor. Yalnız bu okuduğum e, Ebu Hüreyre hadisi şerifinde bazı kelimeleri açıklamak istiyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bu rivayetinde buyuruyor ki, Efsani Halil sallallahu aleyhi ve sellem. Benim Halilim e, Hazreti Peygamber bana şu üç şeyi tavsiye etti diyor. Halil ne demek? Bunu bir açıklamak istiyorum. Benim Halilim Muhammed. Yani Resulullah bana şöyle buyurdu demiyor. Halilim sallallahu aleyhi ve sellem bana şu üç şeyi tavsiye buyurdu diyor. Halil kelimesi hı harfi iledir. Noktalı h iledir. Bu nereden geliyor? Hülle efendim arkadaşlık demek ama köküne kelimenin bir şeyi aralamak demek. Mesela tahlil denilirse, ı ile bir şeyi aralamak demek. Mesela e, yemeklerden sonra dişlerin arasının temizlenmesi arasına eğer ekmek veya yemek veriyor kaçmışsa buna e, dişlerin tahlili deniliyor. Efendim e, abdest alırken ellerinin arasında parmak arasında su gitmeyebilir abdesti tamam olmaz diye parmaklarını açıp öbür parmakları onu oraya sokup orayı suyla ıslatırsa ona da parmak aralarını hilallemek deniliyor. Efendim yani ara demek. Halil de arası çok böyle ikisinin arası çok yakın olan birbirinin arasına efendim girmiş çok samimi dost demek olur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh olsun efendim Ebu, Ebu Derda radıyallahu anh olsun. Ebu Zerri Gıfari radıyallahu anhüm ecmain. Böyle sahabe bazen Efendimiz'i anlatırken Peygamberimiz şöyle buyurdu demiyor da çok samimi candan dostum canım ciğerim ciğerparem efendim bana şöyle söyledik gibi bu kelimeyi kullanıyorlar. Biliyorsunuz İbrahim Peygamberinde sıfatı Halilullah idi. Rahman idi. Yani Rahman'ın Allah'ın Halidi. Çok samimi dostum. Neden? İbrahim Aleyhisselam önüne bir mesele geldiği zaman çeşitli seçenekler karşısına çıktığı zaman mutlaka Allah rızası ne taraftaysa onu tercih ederdi. Seçeneklerin Allah rızasına uygun olanını şimdi efendim seçerdi. Onun için Allah da İbrahim Aleyhisselam'a Halilullah payesini vermiş. Samimi dostum bu benim. Çünkü hep beni tercih ediyor. Hep beni seviyor. Hep benim emrimi seviyor. Benim emrimi Tutuyor manasına. Bir ifade bu. Bana Halil'in, yani çok samimi dostum, sallallahu aleyhi ve sellem efendim, tavsiye etti diyor. Birisi, tavsiyelerinin neydi? Her ay üç gün oruç tutmak. Sonuç olarak bütün savmı dehir gibi, bütün seneyi oruç tutmuş gibi sevap kazandıracak. İkincisi neydi? rekat duha. Duhan'ın iki rekat namazını hep tavsiye etmiş, hep kılsın diye buyurmuş peygamber efendimiz. Doha nedir? Doha, e, sabahleyin güneş doğduktan sonraki vakti, güneşin doğduktan sonraki vakit efendim, Türkçe'de kuşluk vakti deniliyor buna. Herhalde kuşlar öttüğü için midir nedir? O zaman çok cıvıldaşırlar bu kuşlar, cıvıl cıvıl ötüşürler ağaçların üstünde, kuşluk vakti deniliyor. Kuşluk vakti de birtakım devrelere ayrılır, kaba kuşluk, koca kuşluk, orta kuşluk diye Efendim, Anadolu'da kullanılır bunlar. Arapçasında da bu sabahtan sonraki zaman dah ve efendim duha ve daha u diye aynı kökten 3 başka telaffuzlu kelimecikle bu sabahtan sonraki vakit anlatır, anlatılmıştır. Sabahtan sonra 2 rekat namaz kılmayı da Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmuş. Bu samimi e, sahabesine, candan kendisine aşık olan sahabesine buyurmuş. E, bu namazı hiç kaçırma diye. Bu namaz hangisidir? <gülüyor> e, e, bu namaz e, işrak namazı olabilir. Daha kuvvetli bir rivayet şeyi, kanaatime göre benim. Çünkü iki diyor. Efendim işrak namazı neydi? Bir insan <gülüyor> Sabah namazını camide kıldıktan sonra zikre oturur, Kur'an okur, Efendim vakti bekler camide, ibadetle vaktini değerlendirir. Ondan sonra da kerahat vakti çıkınca efendim kalkar, iki reket namaz kılarsa tam bir haç ve ömre sevabı olur diye hadis-i şerif var. Bunu teşvik ediyor Peygamber Efendimiz. Yani insanın sabah namazından sonra kıldığı bir namaz var. Güneş doğduktan sonra, kerahat vakti çıktıktan sonra. Biliyorsunuz sabah kılınacak. Sabahtan sonra vakit geçecek, güneşin doğma zamanı gelecek, güneş doğacak. Güneş doğduğu zaman namaz kılınmıyor, kerahat vakti oluyor. Güneş doğduğu zaman, güneş tepedeyken, güneş batarken vakti kerahattir, namaz kılınmıyor. Onun için o kerahat vakti çıkacak. Kerahat vakti ne zaman çıkar? Aşağı yukarı takvimlerde güneşin doğuşunu yazan rakamlardan yarım saat sonra, 25 dakika sonra biraz daha fazla geçince... Kiraat vakti çıkar. Ama en kısa zamanı hangisidir diye denilirse 20-22 dakika sonra. Belki mevsime göre de bir iki dakika ilerleyebilir, gerileyebilir bu süre. Efendim, şey vakti gelir. Namaz kılma vakti gelir. Bu yine tabii duha vaktidir. Yani güneş doğduktan sonraki bir vakittir. Ama bunun özel adı işraktır. Çünkü güneş şarktan çıktı, etrafı ışıtma, aydınlatma başladı. İşte bu namaza işrak namazı derler. Yani dua namazının özel e, sabaha yakın olan kısmında olanına işrak namazı deniliyor. Bu hadis-i şerifte bahsedilen bu olabilir. E, her gün kılmayı bana tavsiye etti Peygamber efendimin dediği namaz, bu işrak namazı olabilir. E, hocamız Cennet Mekan Rehmet Saad Efendimiz size e, İskenderpaşa Camii'nde bu fiilen hep kendisi yaparak alıştırmıştı, öğretmişti. Sabah namazından sonra oturulur, Yasin-i Şerif okunur. Ondan sonra e, güzel dualar, Kur'an-ı Kerim'den, Hadis-i Şerifler'den alınmış dualar, Evrad-ı Şerif'e okunur. Herkes dinler. Herkes önündeki elindeki Evrad kitabını, dua kitabını açar, dinler. Ondan sonra Hatmi Hacegan yapılır. Tesbihler çekilir. O vakte kadar da tabii Kerahat vakti gelmiş geçmiş olur. Yani namaz kılmayacak vakit tamamlanmış olur. Ve artık işraf vakti geldiği için kavkar iki efendim veya daha fazla namaz kılar. Idi. tabii bu sünnet hadis-i şeriflerde geçen bir ibadet. Hocamız bunu bize öğretti. Her yerde görmüyoruz. etmiyor efendim Allah hocamızdan razı olsun. İşte bu iki reket duha bu olabilir. Bir de efendim Başka hadisi şeriflerde e, yine bu sabahla öğlenin arasında tavsiye edilen efendim dört rekat, sekiz rekat, on iki rekat kılınabilen namaz vardır. Bu işraktan sonraki vakitte. Günün dörtte biri geçtikten sonra deniliyor. Rubu'u nehar geçtikten sonra deniliyor. Efendim o zaman kılınan namaz yani güneşe artık bakılamaz. Güneşin sarılığı geçmiştir. İyice parlamıştır. Üşümüştür. Ortalığı da ısıtmaya başlamıştır. Asıl duha vakti o vakit. O zaman o zamanki namazı Peygamber Efendimiz daha ziyade 4 sekat, 8 rekat, 12 rekat diye tavsiye buyuruyor. O da bir çeşit duha namazıdır. İşrak da bir çeşit efendim bu gruba dahil olan namazdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anha, Ebu Derda radıyallahu anha bu namazı kılmayı tavsiye etmiş. Ebu Terda radıyallahu ahu da efsani habib sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem bana tavsiye etmişti. Üç şeyi yaşadığım boyunca efendim terk etmemeyi. E, efsani Habibi sallallahu aleyhi ve sellem bi len eda hu, eda onnu ma istu yaşadığım müddetçe onu hiç terk etmeyeceğim diye etmeyeceğim diye efendim öyle şöyle olan Habibim Sevgilim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana vasiyet etmişti, tavsiye buyurmuştu. Biz sıyamı telasiyeti eyyamin min külli şehir, her ayın üç gün orucu ve salat-ı duha efendim duha namazı ve bi en la hatta utire vitir vacip namazı, biz vitir vacip diyoruz, vitir namazını o tek rekatlı namazı kılmadan uyumamayı tavsiye etmişti diyor. Ramazanı e, tuttunuz, bayram geldi bayramdan sonra da 6 gün oruç tutun diye tavsiye ediyoruz e, bu neden? Bunun belki tıbbi faydaları da var 30 gün oruç tutmaya alışmış bir insan ramazanda da bayramda da böyle baklavalar, börekler, çeşitli ikramlarla efendim, mide tekrar bir yükleniyor yeniden bir efendim e, oruca biraz daha bir dönmek lazım 6 günlük oruç çok hikmetli yani ramazandan sonra bu altı günlük orucu ben tıbbi bakımdan da çok hikmetli, çok önemli, çok sıhhatli, çok faydalı görüyorum. Yeniden bir efendim oruca döndürme, orucu tekrar hatırlatma ve zihinde oruç sevgisini, kalpte oruç sevgisini e, pekiştirme oluyor bence bu. Altı günlük oruç. Peygamber Efendimiz onun için tavsiye etmiş. Bir de hatırıma şöyle bir benzetme geldi. Biliyorsunuz Uhud Harbi'nde Müslümanlar epeyce yıprandılar. Çünkü e, okçular Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği yerde durmayınca, mevzilerini terk edince arkadaki birlikler, düşman birlikleri, süvariler İslam ordusunu arkadan çevirdi. Büyük çatışmalar oldu, zayiat oldu ama yine e, Müslümanlar e, hakim oldular savaşa. Garip gibi oldular. Çok perişan oldular. Yaralılar, şehitler oldu. Medine'ye döndüler. Düşman da Kırık, dökük, bir şekilde Mekke yolunu tutturdu. Efendim mağlup bir şekilde. Peygamber Efendimiz ne tavsiye buyurdu? O yorgun sahabe, susuz, yorgun, savaşa girmiş çıkmış, elleri ayakları tuttu insanları göz önüne getirin. Hadi bakalım toparlanın, düşmanı kovalama gidiyoruz dedi. Efendim toparlandılar. Düşmanın arkasından bu e, şey, Ebyarı Ali denilen yer vardır. Hicret yolunda yani Mekke'den ...Medine-i Minevvere'den Mekke'ye doğru gitmek isteyen insanların geçtiği ilk taraf, o tarafa doğru yani Zülh-Hüleyfe denilen yer. Yani Medine'den yani gelecek hacıların ihrama girme noktaları, sınırı. efendim Oraya doğru düşmanı bir kovalama, kovalama girişti. Düşman da, efendim, yendik mi, yenildik mi, ne oldu, Müslümanlar çok mu zayıfladılar, çok mu yıprandılar falan diye düşünüp dururken... Bir haber duydu ki Medine'den İslam ordusu üzerlerine geliyor diye tabi Betleri, Benizleri atta çok perişan oldular. efendim Nasıl kaçacaklarını şaşırdılar. Perişan bir şekilde hızla Medine'yi münevvereden eden Mekke-i Mükerreme tarafına doğru savaşıp gittiler. Yani savaşın üstünde, yorgunluğun üstünde ikinci bir sefer emrederek düşmanı iyice perişan etmiş oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, komutanlar komutanı efendim işte böyle bir savaş nasıl kazanılır? Efendim, en güzel şekliyle inceliklerini bilen o yüce emir-ül mü'minin, emir-ül ümerail mü'minin, efendim, peygamber efendimiz böyle Allah'ın emriyle, izniyle e, böyle yapmıştı. Tabi o da Allah'ın emriyle oluyor. Peygamber efendimiz yorgun bir şekilde savaştan dönüp oturduğu sırada Cebrail aleyhisselam zırh ile geldi. Ya Allah. Ne o siz oturuyorsunuz biz melekler zırhımızı çıkarmadık. Haydi bakalım düşman üzerine dedi. Yani Allah'ın emri üzerine düşmanın üzerine bir daha saldırdılar. Şimdi ben de Ramazan'da nefis ile Müslümanlar cenk etti diyorum. Yani bir savaş oldu. E biz de yıprandık yani aç susuz durduğumuz için ama nefis de yıprandı doğrusu. Efendim Kureyş ordusu gibi perişan oldu. İşte biz mi garip geldik o mu garip geldik. Biz garip geldik. Derken bayram oldu, şimdi şevvalde altı gün daha oruç niye benziyor? Artık e, yarı perişan düşman ordusuna, nefis ordusuna ikinci bir efendim askeri hücum yapıp onu iyice kaçırtıp perişan etmeye benziyor diye aklına böyle bir benzetme düştü. Efendim e, Allah o şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin şefaatlerine bizleri erdirsin. Tabii cihadın en büyüğü insanın kendisiyle yaptığı, nefsiyle yaptığı cihattır. Biz Ramazan'da nefisle cihad ettik. Aso savaş yaptık yani. Nefsi ıslah edelim, güzel ahlakı kazanalım, irademize hakim olalım, iyi ahlaklı insan olalım. istediğimiz zaman kendimizi efendim tutabilelim, çelik gibi frenlerimiz olsun, kuvvetli irademiz olsun diye efendim Allah Teala Hazretleri bize bu ıı, takva ehli olalım diye bu orucu emretmiş. Tamam bayram oldu, biraz gevşedik ama bir hücum daha nefse. Efendim o serkeş nefsi Efendim iyice mağlup edelim, yenelim de nefis bizi inen nefse de emmaretin bir su tekrar kötülüklere çekemesin, hiç gücü kuvveti takatı kalmasın, şeytanı bize güldürmesin, Allah'ın sevmediği işleri tekrar yaptırmasın diye onun için bu altı günlük orucu şimdiden size bayram günlerinde biraz savaş üzerine savaş yorgunluk gibi görünüyor ama Peygamber Efendimizin tavsiyesi tavsiye etmiş olduk. Tabii siz bunları yapınca sevap kazanacaksınız. Sonuç itibariyle altı gün orucu tutunca 30 günle beraber 36 edecek on misli sevabıyla bütün sene oruç tutmuş gibi sevap kazanacaksınız. Ama bu arada bir şey daha hatırlatmış öğretmiş oldu bu hadis-i okuyunca demek ki şevvalden sonra da efendim bazı oruçlar tutabilirsiniz. Bu sevdiğiniz oruç ibadetini Ramazan'da yaşadığınız efendim geceli gündüzlü sarmaş dolaş efendim ibadetlerle haşır neşir olduğunuz Ramazanda iyice tanıdınız orucun nefsi nasıl efendim, zayıflattığını, ruhu nasıl kuvvetlendirdiğini, kalbi nasıl nurlandırdığını gördünüz. İşte Şevval'de az gün orucu tutun. Ondan sonra da her ay çeşitli e, vesilelerle oruç tutabilirsiniz. Haftanın ilk günü, Pazartesi, Perşembe oruç tutabilirsiniz. Mehtabı gördüğünüz zaman tamam aydınlık günler gelmiş, biz gelmiş, gündüzleri oruç tutayım dersiniz. Arabi ayların 13, 14, 15'inde oruç tutarsınız. Böylece nefse karşı cihadınız, onu terbiye çalışmalarınız, iradenizi kuvvetlendirme çalışmalarınız kesintisiz devam etmiş olur. İyi olur. Bunu da bir benzetmeyle anlatayım size. Efendim şimdi mesela Arabası olan kardeşlerimiz bilirler, araba çalıştığı zaman arabanın aküsü dolar. Çalışmayla dolar. Ama e, siz bir yere gitseniz, bir ay gelmeseniz, araba efendim olduğu yerde dursa aküsü boşalabilir. Geldiğiniz zaman, anahtarı çevirdiğiniz zaman marş basmayabilir. Neden? Çalışmadığı için akü boşaldı. İnsan da öyle ibadetleri yapmazsa aküsü boşalabilir. İşte altı gün şeval orucu tutacak bir çalıştırma bu. Efendim aküyü doldurma. 3 gün efendim eyyamu biz orucu tutacak. Her ay bir çalıştırma, aküyü doldurma, efendim ruhu kuvvetlendirme, ibadet aşkını, şevkini canlandırma. Böyle böyle nefsi yeneceğiz, düşmanla savaşacağız. Efendim şeytanı e, alt edeceğiz. Allah'ın rızasını kazanacağız, Rahman'ın yolunda yürüyeceğiz, Allah'ın sevgili kulu olacağız sonunda hayat imtihanını başarıp Rabbimizin huzuruna yüz arz sevdiği razı olduğu kul olarak varacağız. Asıl bayramı o zaman yapacağız. Allahu Teala Hazretleri bayramınızı mübarek etsin. Efendim, Ramazan'da yaptığınız nefis ve cihat kazanız mübarek olsun. Şeval ayındaki efendim 6 günlük seferiniz, kazanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri her türlü hayırlı işte sizi güçlü kuvvetli eylesin, her yönden kuvvetli eylesin. Atlen, fikren, bedenen, ruhen, ahlaken, efendim, irade ve ve tedbir bakımından, efendim, düşünce kuvveti bakımından, her yönden e, sıhhat bakımından, azalarınızın e, pırıl pırıl işlerliği bakımından kuvvetli eylesin. Mali yönden kuvvetli eylesin. Efendim, hiç kimseye el açıp boyun büktürtmesin, muhtaç duruma düşürmesin. Siyaseten kuvvetli eylesin. Efendim başka devletlerin karşısında hor zelil olmayalım. Efendim Allah Teala Hazretleri izzetle, itibarla, şevketle, devletle yaşamayı nasip eylesin. Her yönden Mevlamız bizi kuvvetle eylesin. Hem dünyada hem ahirette azıya bahtiyar eylesin. İki cihanın efendim saadetine sahip ve nail ve mazhar eylesin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket.